Bakan mısın? Evet. Bir, evet. Şey bir, bir şey soracağım. Buyur. Buyur. Sen bir şeyler birşeyle yapsın kapatıyorum. İki reikliyim size. Sen gırıl kalacağım. Eee her şey yolunda değil. Sadece sen yolundasın. Right? Ye ye ye. Bir kuş sabahı göremez bir kuş sabahı. Kaldırımda kediler ve birkaç çöpçü dayı. Yok ayılma payı bana yok ayılma payı. Unutursun sevdiğine sarılmayı dayı. Açık tekel mavisi bu, bu gece üç buçukta Hiçbir işin şey yoksa olur başın hep belada Kavga çıkar bu araba orada durmayınca Orada durunca da çıkar Allah Allah Tıkanır yeteneğin geleceğin iski Azrahi neredesin ölmeden görüşelim Al sana biraz tiyo zaman çok eskitiyor Yutkunur geleceğin 99'u ister yo Son paramı sokaktaki müzisyene verdim Son biramın parasını bir taksici verdi Yaptığım gibi Hizler bir şekilde geldi Geri bana sadece vakit geçiriyorum <Gülüyor> Bakın arka koltuktasız sızar şu ucubelere İnanmadım ayar oldum mucizelere Durulmadın hep kuruldun siz gibilere Biraz para için gökyalayan sibidilere Şizofrenleri tutuyorsa şizo demezler Burada bir etkiye maruz kalmak isteyenler Okey mi yalan mı bir an mı bitti lan tamam mı geldi Zamanı geldik delirme kicap eder mi çöp atılan bebekler ölüye tecavüz Eğitim sistemi sikik bir virüs Köpeğine bile saksa çektiren de var Katil olmak istiyorsan eldiven de var Neyi Var kupavion şu adamın kızıyla, kabda çıksa da yok işimizki kızıyla. Neyse görmeyi istiyim gözün. Koro, kafamda kas kafana pasta, bunu bir mal Bir kış günü gecesizlik, caddeler ıslar Sabah ışıklar yansa da karanlık yollar Pas pasta uyanana kahvaltı yok Ama kan sasta, büyüyene bimdek ve ot İki parça telefonun çorbanın içinde Şarj aleti cebimde, bankamatik yok Nigga kill, diga kill, nigga bir Nigga değil sevci dedik amacını bil Söyle ucuz müziğimi ne derin edin. Bari paha biçemediğini servete çevir Ateşe benziyordu küle dönenler Vurup bir gün manita yaparsan ona önem ver Kronik depresyon ölü dönemler Selam ölmek için yola çıkıp geri dönenler Hep bosa dönüyor, bosa dönüyor Bosun dönüyor, ha, çok yediliyorlar Arkadaşlar var tamam,